cez brotum boş şey demiyor. Hı? Kodarsım sarı. Bu hafızalı mi o? Tamam. şey? Bilallahi minash-shaitan ve salatluyuştur. Ve فإن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عِلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّذْنَ مِنْكُمْ بَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ الْإِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعِلَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وللمضلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتل في سبيل الله واعلم ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا فالله يقبض ويبسد وإليه ترجعون صدق الله العظيم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 وأصل أهل شعني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وذلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدود وأنت نصير بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير Allahumme zidna ilma, Allahumme fakkihna fi'd-din. Allahumme min min, min, min la ya alamin. barakatuh. selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celalhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip eylesin, yeser eylesin. Allah Azim işan hakka hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyetsere eylesin. Evet pek aziz ve değerli kardeşlerim Allah selat Efendi, hafız selat efendiler razı olsun okumuş olduğu ayeti kelimeleri şimdi kelime manası ve efendim toplu manasıyla nüzuli sebebiyle beraber Açıklamaya çalışacağız inşallah. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi anlama ehsan eylesin. Yaşama ehsan eylesin. Evet. Hafizu koruyun. <gülüyor> Neyi koruyun? Alassalavatis <gülüyor> namazları koruyun. Hangi namazı? Vessalati <gülüyor> namazı da hangi namaz? Vusta. <gülüyor> Orta namaz. Orta namazı koruyun. Orta namaz ikindi namazıdır. Ve kûmû, kaimler olun, ayakta olun, daim olun. Kimin için? Lillâhi, Allah için. Neden? Kânitîn, gönülden itaat ederek. Gönülden itaat ederek. Yani namazları koruyun. Orta namazını da gönülden itaat ederek Allah için kaimler olun. Şimdi İbni Mesud radıyallahu anh Zeyd İbni Erkam'dan rivayetine göre şöyle demişlerdir. Biz aynen kitap ehlinin yaptığı gibi namazdayken konuşur, selam verir, selam alır, kaç rekat kıldınız diye sorardık. Allahü Teala'nın divanına tam bir huşu ile ve taat ile durun ayeti indirdi de susmakla emrolunduk. Konuşmamamız yasaklandı. Konuşmamız yasaklandı. Yani şimdi Önceden demek ki efendim daha bu konuşma ayeti gelmeden önce efendim sahabeler diyor biz efendim namazdayken birbirimizle konuşurduk selam verirdik selamımızı alırdık kaç rekat kıldık kaç rekat kılmadık diye onu sorardık ne zaman bu ayet inince diyor ayet dedi ki siz Allah'ın huzurundasınız tam huşuyla Allah'ın huzuruna durun. yani konuşmayın efendim başka şeyle meşgul olmayın Başka yapılacak şeylerle efendim zamanınızı kaybetmeyin. Dikkatinizi ona dağıtın. Ona göre dikkatinizi yönlendirin. Siz öyle bir efendim padişahın huzurundasınız ki padişahlar padişaha, hükümdarlar hükümdarı olan Allah'ın huzurundasınız. Onun huzurunda edebi, edeble, talim ile, taat ile efendim huşu içerisinde durun ki namazda olduğunuz belli olsun. Evet işte bu ayet diyor. Bu şekilde buna binaen geldi diyor. Sein hemen ardında gelen eğer hiftum korkarsanız. Şimdi ardında da korku ayeti geliyor. Sein hiftum eğer korkarsanız o zaman nasıl, yani nasıl olur? Fericalen yaya olarak. Eğer korkarsanız yaya olarak namaz kılın. Hem yürüyün hem namazınızı kılın. Bakın böyle namaz olur mu? Olur. Korku halinde böyledir. Allah nasip ederse, ömrümüz yeterse inşallah ilerideki korku namazı ile ilgili konular gelecek fıkıhta. Burada mesela işte zaten bunların hepsinin fıkhın kaynağı budur. Burada efendim mesela Cenab-ı Hak bize yol gösteriyor. Fıkıhta da bunun açıklaması yapılıyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Cellevala Hazretleri burada fericalen yaya olarak daha ev rükbanen veya binek üzerinde. Yani ister yaya olarak yürüyerek namaz kılın, ister binek üzerine namaz kılın. fe emintum ne zaman ki güvene kavuştuğunuz zaman, Fezkuru, o zaman anın. Kimi? Allah'a, Allah'a anın. Kema gibi allemekum. Allah'ın sizi anmasını öğrettiği gibi Allah anın. malem tekunu te'lemune. Bilmediğiniz şeyleri, siz bilmediğiniz bir şeyi Allah size nasıl öğrettiyse, öğrettiği gibi onu anın. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle Ala Hazretleri, eğer korkarsanız, Yaya olarak veya binek üzerinde güvene kavuştuğunuz zaman size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi Allah'ı anın. Şimdi korku namazını kısa bir ifadeyle yeri gelmiş iken zaten ileride gelecek teferruatı inşallah. Ömrümüz yeter mi yetmez mi bilmem. Yetmezse inşallah siz devam edersiniz. Bu bir emanettir. Emanet sizde kalır inşallah. Şimdi korku namazı şöyledir. Müminler efendim iki saf halinde saf kurarlar. Önlerinde imamlar onlarla namaz kılar O namaz kıldıkları takdirde Efendim iki saf imama tabi olurlar Birinci Efendim rekatta Efendim öndekiler o bir, birinci safı öndekiler bir saf, bir saf arkada onları korur onları beklerler Efendim düşmandan herhangi gelecek olan bir saldırıya Efendim karşı. Onlar efendim imama efendim uyarlar bir rekat birinci rekatı imama uyarlar iki rekat kılarlar yani korku namazı olduğu için seferi halindedirler seferi halinden olduklarından ötürü iki rekat namaz kılarlar iki efendim saf halinde dizilirler bir rekatı imamla beraber efendim kılıp ikinci rekatı kendi başlarına tamamlar onlar giderler o geride duran efendim cemaat gelir imama tabi olur İmam da onların gelmesini bekler namazda efendim namazını uzun tutar onların gelmesini bekler ondan sonra e, ikinci kez efendim e, ikinci e, şey saf gelir imama tabi olur ve bu şekilde efendim onlar da aynen imamla beraber ikinci rekatı e, imam tamamlar imamla beraber ikinci rekatlarını da tamamlamış olurlar ondan sonra bu normal korkunun olduğu halde eğer korku çarpışma halindeyken çarpışarak bir tarafta hem çarpışır hem namazını kılar Mesela müminler efendim cihaddadırlar, savaş me meydanındadırlar, savaş alanındadırlar, efendim durdukları takdirde durmaları mümkün değil. Bir tarafta savaşırlar, bir tarafta namazları kılarlar. Bir tarafta icap, etti, icap ettiği yerde efendim yürüyerek hem koşarak bir tarafta namaz kılarlar, bir tarafta ot oturmaya fesat olmadıkları zaman efendim koşarak yürüyerek namazını kılarlar. Veya binekler üzerinde namazlarını kılarlar. Bunlar bu şekilde Korku namazını bu şekilde devam ettirmiş olurlar. Ne zaman ki korkuya kavuştuk korkudan emin olunduktan sonra artık normal olarak efendim kendilerini güvende hissettikleri zaman efendim Cenab-ı Hakkı Cellevelal Hazretleri nasıl efendim şey yaptıysa mesela efendim mükemmel bir şekilde artık mesela e, bu e, koşarak efendim yürüyerek binen üstünde değil normal bir halinde Allah'ın huzurunda efendim huşuğa durur vaziyetiyle güzel bir şekilde namazlarını kılar ve devam ederler. Bu da tabi huşu bir şekilde. Yani şurada bize anlatılan şudur. Bugün hiçbir şekilde Namazın terkine hiçbir alim caiz vermemiştir. Yani bu caizdir dememiş ve ona göre fetva vermemiştir. Nedir? Niçin bak? Eğer fetva verseydi bu korku ayeti gelmezdi. Korku ayeti dahi mesela bu korku ayeti kişi dağın başında bile olsa, en korkulu zamanları bile yaşasa, efendim en zor şartları altında bile yaşasa yine o namazı devam ettirir. Ama farklı bir şekilde devam ettirir. Mesela korku halindeyken dediğimiz şekilde bu şekilde cenab kolay kolaylık vermiş. Mesela şimdi bu şekil kolaylık olmasa efendim müminin namaz kılması çok sıkıntıya girer değil mi? Ama Allahu Teala namazı kolaylaştırır. Der ki mesela siz dağın iseniz bile korku esnasında bu şekilde namaz kılarsınız. Gerek yürüyerek gerek efendim binek üzerinde ne zaman güvene emniyete kavuştuğunuz zaman o zaman efendim tam daha mükemmel bir şekilde o haliyle daha güzel bir halle Allah'a yönelin. Mesela hasta için normal bir şekilde namaz kılması gerektirdiği yerde efendim normal bir şekilde kılamasa ayakta kılamasa oturarak kılar. Oturarak kılamasa, yatarak kılar. Yatarak kılamasa efendim kalbiyle, ima, göz imasıyla kılar. Göz imasından aciz kalırsa kalp, kalben kılar, yine kılar. Yani ama hiçbir şekilde efendim bu namazın terkine cevaz verilmemiş ve efendim namazın yani sen namazı kılamazsın kılmazsın diye bir fetva verilmemiş. Bir alim tarafında bir fetva verilmemiştir bugüne kadar. Onun için her halükarda, savaşta bile olsa, hazerde de olsa seferde de olsa namaz kılınır ama kolaylıklarla Cenab-ı Hakk'ın verdiği ruhsatlarla. Evet. Düşmanla karşı karşıya bulunulduğu fiilen savaşılmaya mani bir hücum Tehlikesinin bulunduğu zamanlarda Bu manada korku halinde Cemaatle namaz nasıl kılınacağı, kılacağını öğretilmişti Konumuz olan 239. ayette ise Savaşı içine alan daha geniş çerçeveli Tehlikeli hallerinde Fertlerin kendin başlarına namazı nasıl kılacaklarını anlatılmıştır Yani burada Şimdi bu savaş halindeki durum Efendim Kişi kendi başına cemaatle değil ister yürüyerek mesela efendim kılar, ister binek üzerinde. Mesela bir de biz az önce mesela iz izah ettik. Cemaat mesela normal bir korku var. Yani çarpışma yok ama her an çarpışma çıkabilir. O zaman efendim mümin, e, imam efendim cemaati ikiye ayırır. iki saf halinde. Birinci saf kıldıktan sonra efendim gider o arkadakilerini korur. Ondan sonra ikinci saf gelir. Onlar da arkada onları korurlar. Ta ki namazları bitirene kadar. Bu şekilde buradaki durum da yani çok korku, çok çarpışma, çok fiili bir hücum var. O hücum içerisinde olan bir durumda bu şekilde namaz kılanır. Evet. Konumuz 239. ayette ise savaşı içinde, da içine alan daha geniş çerçeveli tehlike hallerinde fertlerin kendi başlarına nasıl namaz kılacakları anlatılmıştır. Çıkan sonuç namazın önemi terk edilmez oluşu. Çıkan sonuç nedir? Namazın önemi öyle bir önemlidir ki namaz terk edilmez her hal ve şartta kılınması gerektiği ve şartlar namazın bir kısım farzlarını ve vaciplerini yerine getirmeye müsait değilse Mümkün olan şeyi bazı farz ve vacipler eksik de olsa yine kılınacağıdır Evet <Sessizlik> Konu değişiyor burada Ölmek üzere olup da kimden minkum içinizden İçinizden ölmek üzere Olan kişiler Ve yezzarune geri bırakanlar Neyi bırakanlar? Ezvacen eşler bırakanlar Ölme, Ölmek üzere Can çekişme esnasında Ölüm, ölüm halini yaşayanlar Onlar geride eşler bıraktığı Takdirde ne yapsınlar? Vasiyeten vasiyet etsinler Vasiyet etsinler Niçin? Li ezvacihim eşleri için vasiyet etsinler Neden? Meta'an faydalanmalarını yani bir şeyden faydalandırmaları için, efendim, vasiyet etsinler. Ne zamana kadar? İlel havli bir yıla kadar. İlel havli bir yıla kadar. Tabii bu başka ayette dört ay on gün, on güne sınırlandırmıştır. Bu efendim, dört ay on günse ayeti, bu ayeti, ayeti neshediyor. İlel havli bir yıla kadar. Yani bu bir yıla kadar ne yapsınlar? efendim, o e, ölecek olan eşler geride bıraktıkları zevceleri için, hanımları için efendim bir sene kendilerini kendilerine faydalandırmaları için vasiyet etsinler. Gayre ihraç çıkarılmadan, yani yani o evden çıkarılmadan bir yıla kadar efendim o evde çıkarılmadan feineyer haracına çıkarsalar fela yoktur, cünaha hiçbir günah yoktur. Yani bir seneye kadar tutarlarsa da Efendim faydası var yani sevabı var. Eğer çıkarlarsa da onlara günah yoktur. Niçin? Aleyküm size. Sima fa'alna yaptıklarından dolayı. Yani ben bunu yaptım da zaten bir boşanmış. Zaten efendim o ka kadın efendim kocasından ölmüş. Yani onun iddeti dolduktan sonra artık efendim o başka bir kocaya da varabilir. Fienfusine kendilerinden kendileri hakkında min ma'ruf'un örf'e uygun olarak Wallahu şüphesiz ki Allah azizun azizdir, hakimun hakimdir. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri 240. ayeti kerimede Bakara suresinin İçinizden ölmek üzere olup da geriye eşler bırakanlar eşleri için evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar faydalanmalarını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa kendileri hakkında örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah aziz, yücedir, hakim hükmedendir. Celle celaluhu. Evet. Bunun arkasındaki gelen ayeti kerime ise şöyledir. Velmutallaqat. Boşananlar için vardır. Yani boşanan kadınlar için vardır. Ne vardır? Metaun bir geçimlik vardır. Ne ile? Bilma'ruf örfe uygun bir şekilde bir geçimlik vardır. Neden? Hakkan bu bir haktır. Kimin üzerine? Alel muttakin muttakiler üzerine bir haktır. Yani Cenab-ı Mevla 241. ayeti kerimesi Bakara suresinin 241. ayeti kerimesinde boşananlar için örfe uygun bir şekilde geçimlik vardır. Bu muttakiler üzerine Allah'tan korkanlar üzerine bir haktır kendilerine temas etmediğiniz, önceki ayet-i kerime geçmişti, Bakara 236, ayeti nazil olunca, birileri eğer ihsanda bulunmak istersem, yaparım, boşamadığım hanımına, hanımıma infakta bulunurum. Yok, bunu yapmaz, yapma, bunu istemezsem yapmam. Çünkü Allah, bu ayeti kerime ile ona, infakta bulunmayı benim istememe bıraktı dediler de, bunun üzerine Allahu Teala, Boşanan kadınlarının da meşru şekilde faydalanmaları haklarıdır. Ayetini indirdi. Ne yapmışlardı? Müminler şöyle anlamışlardı. Yani baksam da olur, bakmasam da olur. Allah ne dedi? Boşananlar, boşanan kadınların sizin üzerinizdeki efendim geçimlik bir hakkı vardır. Bu hak kimin üzerindedir? Mutlakiler, Allah'tan korkanlar için. Allah'tan korku yüzküsü yoksa zaten bu, böyle bir insana bir söz yoktur. Kesinlikle işte böyle yübeyinu iyice açıklıyor kim açıklıyor Allah-u Allah niçin açıklıyor lekum sizin için neyi açıklıyor ayatihi ayetlerini açıklıyor lallekum lekum olur ki akıl edesiniz ki akıl edesiniz yani Cenab-ı Mevla 242. ayette de Allah ayetlerini sizin için işte böyle iyice açıklıyor ki akledesiniz. Elem tara? Elem tara? Görmedin mi? İllezine haracu. İllellezina o kimseler ki haracu çıkaranları, çıkanları. Neden çıkanları? Min diyarihim. Yurtlarından çıkanları. Görmedin mi? Yurtlarından çıkaranları görmedin mi? Fekale dedi lehum onlara Allah'u Allah mutu ölün sümme sonra ehyâhum onları diriltti. İn, i̇nne şüphesiz ki Allah Allah lazu fadlin büyük lütuf sahibidir. Kime? Alennâsi insanlara karşı. Velâkin fakat ve lakin fakat çoğu nas'e Nasi insanların leş kurune şükretmezdir. Şimdi Cenab-ı Mevla 243. ayet-i kerimesinde binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra onları diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler, şükretmezler. Sürenin ana konularından biri de indiği dönemin şartlarına uygun olarak Müslümanların varlıklarını ve değerlerini korumak için savaşa hazırlamak ve teşvik etmektir. Bu ayette denilen, değinilen bir kısa veya temsilden sonra akip ayette yine Allah yolunda savaşın emrinin daha sonra İsrail oğullarının savaş karşısındaki tutumlarının anlatılması da bunu göstermektedir. Ve savaşın nerede fi yolunda kimin yolunda fi yolunda kimin yolunda Allah Allah'ın yolunda. Ve bilin ki la bilin ki inne şüphesiz ki Allah Allah semiun semiidir işiticidir. Alimun alimdir bilicidir Yani Cenab-ı Mevla 244. ayette de Allah yolunda savaşın Ve bilin ki Şüphesiz Allah işiticir, işiticidir Alim ise bilicidir Hemen ardında Men kimdir Verecek olan Ne verecek olan Allah'a Allah'a Allah'ın bir şeye muhtaç mı var ona versin? Yok. Ney verecek? Kardan bir ödünç. Hangi ödünç? Ödünç Hasenen. güzel bir ödünç. Yani Allah'a güzel bir ödünç verecek olan kimdir diyor? O zaman feyu Onun artıracağı kim için? Lehu onun için. Ezafen katira. Kat be kat. Kat kat. Ve Allah-u Allah vallahu Allah-u Allah yakbidu daraltır ve yamsutu genişletir de ve ileyhi ona yalnızca ona türcaun döndürüleceksiniz. Bakın Cenab-ı Mevla burada infaktan bahsediyor. Allah'a onun kendisi için kat kat artıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Yani kim Allah yolunda ödünç verir, efendim Allah'ın dinini yüceltir, insanlara güzel bir muamelede, efendim güzel bir şekilde ödünç verirse, o kişi sanki Allah'a ödünç vermiş gibidir. Allah daraltır da, genişletir de, siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Bu ayet Ebu dahda hakkında nazil olmuştur. Ayetlerin nasıl indiğinin, efendim kimler hakkında nasıl indiğinin efendim nüzul sebebini bilirsek daha çok efendim o ayetin akışını anlamış oluruz. Ebu Dahtah demişti ki ey Allah'ın elçisi benim iki bahçem var. Birini tasaduk etsem onu bin be bir benzeri bana cennette var mı? Cennette bana bir benzeri verilecek mi? Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam evet buyurdular. O Ümmü Dahtah da benimle beraber olacak mı? Ebu Dahtah, Dahtah'ın babası. Ümmü Dahtah, Dahtah'ın annesi. Ümmü Dahtah da benimle olacak mı? Beraber olacak mı diye sordum. Efendimiz evet buyurdular. Onun çocuğumuz da benimle beraber olacak mı? Tekrar anisin söyledi. Çocuğumuzla beraber olacak mı ya Resulullah? Sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabı vermesi üzerine. Hanine adındaki en güzel bahçesini tasadduk etti. İşte Allah'a gard budur yani verilen. Güzel ödünç budur. Ebu Dahdah tasadduk ettiği bahçede olan ailesine varıp bahçenin kapısında durdu ve hanımına yaptığını haber verdi. Hanımı yaptığın alışverişi Allah mübarek kılsın dedi. Ve bahçeden çıktı da bahçeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teslim ettiler. Ya demek ki Allah uğrunda, Allah yolunda harcanan şeye üzülmemek lazım. Ben bunu verdim acaba bana bana bana geri gel, gelecek mi? Bir şey alacak mıyım dememek lazım. Bir kafir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi bir miştik. Dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben dedi Efendim Müslüman olmak istiyorum. Yalnız sen bana Rabbini tanıt. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okudu. Kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim zerre miktarı bir şer işlerse onu da karşılığını görecektir. O müşrik bunu duyunca, ya Muhammed dedi, sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki şu an ben Rabbim adına işleyeceğim ufak bir hayırı, o zerre miktarı bile olsa, kıyamet gününde Allah bunu benim karşıma çıkaracak değil mi? Evet. Kötülük de öyle mi? Evet. O halde bu Rabbim hakkında artık ikinci bir delili, delili istemeye gerek yok, hemen Müslüman ol. Ya iman efendim Onun için Allah yolunda neyi verirsek, neyi harcarsak verdiğimiz şeylere sevinelim ki Allah bunu kat be katını verecek. Evet. Bir dahaki dersimiz inşallah 246 mı? Evet 246'da inşallah Bakara suresinin 246. ayetinde başlayacağız inşallah. Tabii ki bu arada 3-4 e, hafta olmayacağız inşallah. 3-4 hafta o mübarek beldelerde zamanımız geçecek. Bu arada geri kalanları siz kendi aranızda işlersiniz. Biz de döndüğümüzde kaldığımız yerde devam Anca ederiz inşallah. Olacağım. Buyur. Hafta sonra Bu hafta işte Cuma günü nasip olursa gidiyoruz inşallah. Oraya. Öyle Evet. Mi? Evet. Evet. Allah Amin Allah razı olsun. Ana çizgileriyle İslam fıkhında kalmış olduğumuz, ben abdestin mezheplere göre fazları sünnetlerin mekruhlarını tekrar o Tabloyu tamamen okumak istiyorum Çünkü hem faydalı olur Hem bizi dinleyen insanlar Başkaları da faydalı olur Herkes için faydalı olur Dört mezhebe göre Bu efendim İslam Ana çizgileriyle İslam fıkhının e, Fıkhı kitabının efendim e, 75. sayfasının 126. maddesinde Okuyoruz Dört mezhebe göre abdestin farz Sünnet ve mekruhların tablosu şu tablonun kaynağını da verelim. Bu tablonun kaynağı din görevlisinin el kitabı sayfa 261 262 Mevlüt Özcan Sabır Yayınları Mayıs 1987 tarihinden yayınlanmış İstanbul'da yayını yapılmıştır bu. Evet. Bu tablo bu tabloyu ona göre okuyoruz. Dört mezhebe göre abdestin fars, sünnet ve mekruhların tablosu. Evet. Amelin adı sırasıyla okuyacağız inşallah. Hanefilere göre, Şafii'lere göre, Malikilere göre, Hanbelilere göre. 1. Euzu besmele ile abdeste başlamak. Euzu besmele ile abdeste başlamak 4 mezhepte de sünnettir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Demek bu gerek Hanefilerde, gerek Şafiilerde, gerek Malikilerde ve gerek Hanbelilerde. Bu dört mezhepte de sünnettir. İki, abdest için niyet etmek. Hanefilerde sünnet, diğer üç mezhepte ise farzdır. Üç, elleri bileklere kadar yıkamak. Dört mezhepte, dört mezhebe göre de sünnettir. Ayrı ayrı mezhepleri zikretmeyeceğim. Çünkü dört mezhep 3 mezhep dediğimiz zaman mesela şimdi abdestin abdest için niyet etmek dediğimiz zaman sadece efendim hangisi sünnet demiş İmam-ı Azama göre İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre abdesti abdest için niyet sünnettir. Diğer 4 mezhep diğer 3 mezhep için farzdır. Kimdir o? Şafii, Maliki, Hanbeli. Yani cumhur'a göre farz efendim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre ise sünnettir. 3 Elleri bileklere kadar yıkamak Yine dört mezhepte sünnettir Dört mazmaza istinşak Yani Ağza ve buruna su vermek Dört mezhepte de sünnettir Beş misvak kullanmak Dört mezhepte de sünnettir Altı Önce ağza sonra buruna su vermek Dört mezhepte de sünnettir Yedi Ağız ve buruna sağ elle Su verip sol elle silmek Yine dört mezhette sünnettir Sekiz Yüzü yıkamak dört mezhette farzdır Dokuz Kolları direk, direk, dirseklere kadar Yıkamak dört mezette Farzdır On başın bir kısmını Mes etmek Hanefiler ve şafilere Göre efendim farzdır Diğer alimler de efendim Defalarca olması Hususunda burada Ayrı bir açıklama yok Evet Hanefi ile Şafi'lere göre bir kısmı farzdır. Hanefi'lere göre efendim başın dörtte birini meshetmek farzdır. Şafi'lere göre bir parmak dahi değilse o da yeterlidir. Evet. Tabi bunun tamamını kaplamalı bir şekilde de diğer mezheplerde de sünnettir. Efendim dört mezhepte de sünnettir. Kimi farz olduğunu da söylemiştir. Evet. 11. Başın tamamını meshetmek. Başın tamamını meshetmek. Efendim, Hanefi ve Şafii'lerde yoktur. Diğer efendim Hanbeli ve Malikilerde farzdır. Bakın. 12 kulakları meshetmek 4 mezhepte 3 mezhepte sünnettir. Hanbelilerde ise farzdır. Kulakların meshetmek efendim e 3 mezhepte yani Hanefi, Şafii, Malikilere göre sünnettir. Efendim Hanbelilere göre ise farzdır. Boynu meshetmek 4 mezhepte de sünnettir. Buna bit'at mesela efendim diyenler de var. Efendim tabi bu, bunu da teferruatını ileriki derslerde okumuştuk zaten. Efendim bunu da hatırlarsınız. Veya bu konuyla ilgili efendim ilk dinleyen insanlar bunu tekrar yeniden efendim o konuya bakarak efendim o konunun e, konu, konu hakkında neler efendim imamların görüşleri nedir bu konuyu. Yani e, burada efendim boğazı meshetmek mesela bit'attır diyenler olmuştur. Boynu meshetmek sünnettir, müstehapdır diyenler de olmuş. Sünnet hususunda da kayılo olmuştur. Evet. 14. Ayakları küçük topuklara kadar yıkamak dört mezhepte de farzdır. Ayakları küçük topuklara kadar yıkamak dört mezhepte de farzdır. 15. Abdestte tertibe riayet. Abdestte tertibe riayet. Bu efendim Hanefilerle efendim Malikilerde sünnet olup Şafiiler ve Hanbelilerde farzdır. Dikkat buyurun. Hanefi ve tertibe abdestte tertibe riayet Hanefi ve Malikilerde sünnet, Şafi ve Hanbelilerde ise farzdır. 16 Bir abdest azası kurumadan ikincisini yıkamak. 3 mezhepte farz, Maliki 3 mezhepte sünnet, Malikilerde ise farzdır. Üç mezhep maliki dediği mi mesela efendim cumhurda yani cumhur ulemaya göre sünnet olup malikilerde ise farz olduğu hükmüne kayıl olmuşlardır. Yani Hanefi, Ma, Şafii ve Hanbelilere göre sünnet malikilere göre ise farzdır. 17. Azaları yıkarken olmak üç mezhepte sünnettir. Yine malikilerde farzdır. Azaları üçer defa yıkamak Efendim dört mezhepte de sünnettir. Başı bir defa etmek, Hanefilerde sünnet, 3 defa mesh Şafilerde sünnet. Efendim, e, Maliki ve Hanbelilerde ise farzdır. 20 El ayak yıkarken sağdan başlamak dört mezhepte de sünnettir. El ayak yıkarken sağdan başlamak dört mezhepte de sünnettir. 21 Parmak aralarını iyice yıkamak Dört mezette de sünnettir. 22 El ayak yıkarken parmaklardan başlamak. Bu da dört mezhepte sünnettir. El ayak yıkarken parmaklardan başlamak dört mezhepte de sünnettir. Bunu da unutmayalım. El ayak yıkarken dört mezhepte de sünnettir. 23. Abdest alırken kıbleye yönelmek dört mezhepte de sünnettir. 24. Azaları yak, yıkarken varid olan duaları okumak dört mezhepte de sünnettir. 25 abdestten sonra artan suda ayakta bir miktar içmek dört nezepte de sünnettir. 26 abdest alırken başka şeyle meşgul olmamak dört nezepte de sünnettir. 27 avuçtaki suyu şiddetle yüze vurmak dört mezhepte de mekruhtur. Şiddetle yüze çarpmak. 28 sol el ile mazeretsiz olarak ağzı ağız ve burna su vermek dört nezepte de mekruhtur. 29 Sağ özürsüz olarak sağ eliyle Sümkürmek dört mezhepte de Efendim nedir? Mekruhtur Otuz Başı üç defa meshetmek Mekruhtur hanefilerde Diğerlerde değildir Diğer üç mezhepte Otuz bir bir kalıba Bir kabı şahsına ait kullanmak Herhangi bir kabı mesela kendi şahsına ait Bir şekilde kullanmak Dört mezhepte de mekruhtur 32 çok az veya çok su kullanmak dört mezhepte de mekruhtur. 33 abdest alırken konuşmak dört mezhepte de mekruhtur. Evet. Dört mezhebe göre abdestin alınışını gösteren tablo. Bu da yine az önce okumuş olduğumuz vermiş olduğumuz kaynak din görevlisinin el kitabı isimli kaynaktan kaynağını vermiştik. Yine aynı kaynaktan okuyoruz. Dört mezhebe göre abdestin alınışını gösteren tablo. Yine amelin adı işte efendim sırasıyla gelecek. Hanefilere, Şafii'lere, Malikilere göre yine bunlar efendim açıklamış olacak. Dört mezheber göre abdestin alınışı. Bir Müslüman olmak dört mezhebe göre farzdır. Nedir burada? Dört mezhebe göre Müslüman olan için abdest vardır. Kafirededir, Kafir çıkıyor burada. Farz değildir. İki, akıllı olmak. Dört mezhebe göre efendim akıllı olan kişiye nedir? Abdest almak farzdır. Burada kim çıkar? Efendim deli çıkar. Deli, deli abdest almak farz değildir. Üç, bali olmak. Dört mezhebe göre nedir? Farzdır. Burada bali olmayan sabi çocuk çıkar. Dört, davetin ona varmış olması. Bu da dört mezhep'e göre farzdır. Dört, davetin ona varmış olması. Dört mezhep'e göre farzdır. Beş, kadının hayız ve nifastan temizlenmiş olması. Dört mezhep'e göre farzdır. Altı, uyku ve gaflet halinde olmamak. Dört mezhepte farzdır. Yedi, namaz vaktinin girmiş olması özürlü olmamak ile vakit girmeden alınan abdest de sahihtir. Bu da dört mezhepte farzdır. Yani namaz vaktinin girmesiyle ne olur? Dört mezhebe göre abdest farz olur. Özürlü olan kişi için de efendim o mesela farz girdiği an, mesela o vakit va girdiği an, o vakitte hemen abdest alıp namaza duracak. Çünkü özürü vardır. Sekiz abdest almaya gücü yetmek dört mezhebe göre farzdır. Dokuz, abdesti bozan şeyin, bozan bir şeyin bulunmaması. Dört mezhebe göre farzdır. On, suyun deriye ulaşmasına mani bir maddeden olmaması. Suyun deriye ulaşmasına mani bir maddenin olmaması. Dört mezhebe göre farzdır. On bir, abdeste aykırı bir şeyin olmaması. Dört mezhebe göre farzdır. On iki, abdest suyunun temizleyici olması. Dört mezhebe göre farzdır. 13. Abdest alırken kıbleye dönmek Hanefi ve Malikilerde mendup Şafii ve Hanbelilerde ise sünnettir Evet. 14. euzu çekmek Hanefi, Malikilerde, Şafii ve Hanbelilerde sünnet Efendim Malikilerde ise menduptur 15. Besmele çekmek Yine Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde men, e, sünnet, Malikilerde ise menduptur. 16. Niyet. Bu ma yapmayı etmektir. Ma bunun mahalli kalptir. Yani niyet nedir? Niyetin mesela yapıldığı bir şeyi kastetmek, onun yeri de kalptir. Bu da efendim nedir? Hanefilerde göre, Hanefilere göre sünnettir. Diğer üç mezhebe göre ise farzdır. Yani... Efendim, cumhur'a göre farz, Hanefilerde ise sünnettir. Niyet getirmek. 17. Niyeti dil ile telaffuz etmek, Hanefilerde ve mendup, Hanefi ve Malikilerde mendup, efendim, Şafii ve Hanbelilerde ise sünnettir. Tabi bunun yanında, buna mesela bid'at diyenler de var. Ama ne kadar tutarlı, ne kadar tutarsız. Yani esas e, itibariyle, Kalbin efendim Yani niyetin mahali kalptir Ama buna Mendut da demişler Sünnette de demişlerdir Allah'u alem Allah en doğrusunu bilir Efendim bu alim ve ulemalarımız Efendim ne kadar e, Bu yolu bize kolaylaştırmışlar Allah hepsinden razı olsun Biz o mendut diyenlere de başımızın üstünde yeri var Sünnet diyenlere de başımızın üstünde yeri var Efendim Onların e, ihtiyatları bizi aşıyor Evet 19 niyetli elleri yaparken elleri yıkarken yapmak. Niyeti elleri yıkarken yapmak. Bu da Hanbelilerde sünnettir. Diğer mezheplerde değil. Sadece Hanbelilerde sünnettir. Yani o niyet mahalli ne zamandır? Hanbelilerde efendim e, başlarken, Hanbelileri efendim niyete başlarken elleri yıkamaya başladığı zaman niyet ederler. Şafiilerde de yüzü yıkamaya başladığı zaman niyet ederler. Evet. 20 Abdestin sünnetlerine niyet niyet etmek bu Şafilerde sünnettir. Abdestin sünnetlerini niyet etmek Şafilerde sünnettir. Diğer mezhepler bu konuda bir şey dememişler. Yine tabii niyet yine yani her zaman niyet niyettir yine. Efendim yine niyet getirilir. Her her mesela efendim sünnet için 21 uykuda uyuyanın abdest alırken ellerini yıkaması uykuda uyuyanın Abdest alırken ellerini yıkaması efendim Hanbelilere göre vaciptir. 22 elleri 3 defa yıkamak efendim 4 mezhepte de sünnettir. 23 elleri yıkarken sağdan sağ elden başlamak Hanefilere göre Hanefi ve Malikilere göre mendup, Şafii ve Hanbelilere göre ise sünnettir. 24 el parmakları arasında yıkamada su ulaşmış ise parmakların aralarını hilallemek efendim üç mezhepte sünnet olup Malikilerde vaciptir. Malikilerde vacip diğer cumhur ulemaya göre sünnettir. 25 yıkamada parmak aralarınız aralarına su ulaşmıyorsa parmak aralarını hilallemek not hilallemek ellerden birinin parmaklarını diğerinin parmaklarının arasına girmesiyle beraber Ellerden birinin içini diğerinin dışına girdirmektir. Yani dışına onun içine yani şöyle şu şekil aralamak. Evet. Bu da efendim parmakları arasına efendim su ulaşmıyorsa bunları hilallemek dört mezhepte de farzdır. 26 dişleri misvaklemek. 26 dişleri misvaklamak. Malikilerde mendup olup diğer üç mezhepte ise Efendim cumhur ulemada ise efendim bunlar sünnettir. 28-27 e, mazmaza esnasında misvaklanmak. Yine malikilerde mendup diğer üç mezhepte ise sünnettir. 28 mazmaza ağzının içini yıkamak. Hanbelilerde farz diğer üç mezhepte ise sünnettir. 29 mazmazayı üç defa tekrarlamak. Malikilerde sünnet cumhur ulemaya göre üç mezhebe göre ise şey Malikilerde menduk, üç mezhebe göre ise sünnettir. 31 30 istinşak burnun içini yıkamak. Sünnet efendim üç mezhepte sünnet bir mezhepte farzdır. Hanbelilerde farz diğer cumhur ulemaya göre ise sünnettir. 31 istinşakı 3 defa yapmak. Malikilerde, yani istinşak neydi? Burnuna su, iç, su, su vermek. Şöyle. Efendim, istinşakı üç defa yapmak, bir Malihambelilerde mendup, diğer üç mezhepte ise sünnettir. Otuz iki, ağız ve burna su, sağ el ile, ağız ve burna sağ el, sağ el ile su vermek, üç mezhepte de sünnettir. Otuz üç, istinşar. İstinşar burundan nefes vererek atmak, sümkürmek. Yani suyu burnundan nefes vererek onu atmak. Bu şekil affedersiniz sümkürmek. Bu dört, me dört mezhepte de sünnettir. Az suyu burnuna nefes vererek dışarı attığın şeye bunun adı istinşar deniliyor. Evet. Bu dört mezhepte de sünnettir. 34 Sol el ile sümkürmek. Hanefilerde menduptur 35 yüzün tamamını bir defa yıkamak dört mezhepte de farzdır. 36 yüzü yıkamaya başlarken abdeste niyet etmek Hanbe, e, Hanefi ve Şafilerde sünnettir. 37 yüzü yıkarken birinci yıkayışa iki daha, daha ilave ederek yıkamak Hanbelilerde mendup, diğer üç mezepte ise sünnettir. 38 yüzde sakal varsa sakal tüylerini hilallemek hambellilerde, malikilerde, mekruh, diğer üç mezepte sünnettir. Hilallemek yani şöyle, mesela eğer sakal seyrekse o sakalın içerisine şöyle suyu götürüp getirmek yani. Eğer sıksa onda bir şey yok, o sadece yıkanılır gider. Eğer seyrekse onun tüylerini yıka efendim hilallemek. Alttan veya alttan şöyle efendim su verip Şöyle efendim bu şekilde yıkamak. Şöyle ellerini o sakalların arasına şöyle koyup şöyle efendim olmak. Yıkamak yani. Evet. Evet 38. yüzyılda sakal varsa sakal tüylerini hilallemek efendim e, Maliki mezhebinde mekruh diğer 3 mezhepte ise sünnettir. Tabi burada sakal varsa yani sakal sakalı kesin manası çıkmaz. Saka yani burada köse olan insanlar kastediliyor. Yani köse olup da sakalı çıkıyorsa mesela bazen köse olanlar var efendim şöyle bir iki tel sakalları var efendim. Bazen bakmışsın adam tam çenenin ön, önünde efendim az bir şey sakalı var buralarda çıkmıyor. Bu köseler içindir yani. Veya az seyrek ol, sakalı olanlar içindir. Evet. 39 yüzde sakal varsa Sakal tüylerin su sakal arasına girinceye kadar hareket ettirmek bakın yüzde sakal varsa sakal tüylerin tüylerini su sakal arasına girinceye kadar hareket ettirmek Malikilerde vaciptir. Evet. 40 elleri dirseklere kadar birer defa yıkamak dört mezhepte farzdır. 41 elde yüzük varsa ve bol olursa yüzüğü hareket ettirmek hanefilerde mendup, diğer üç mezhepte ise sünnettir. 42, elde yüzük varsa ne ve dar geliyorsa yüzüğü hareket ettirmek efendim e malikilerde vacip, üç mezhepte ise farzdır. 43, kolları yıkarken sağdan başlamak, hanefi ve malikilere göre mendup, Efendim Şafi ve Hambellilere göre ise Sünnettir. 44 Dirsekleri takriben parmak geçinceye kadar dört parmak geçinceye kadar yıkamak. Dirsekleri takriben dört parmak geçinceye kadar yıkamak. Bakın şöyle, mesela şurası dirsekse şu dirseği dört parmak geçinceye kadar yıkamak. Efendim. Bu nedir? Dirsekleri takriben 4 parmak geçinceye kadar yıkamak sün. Efendim 3 mezhepte sünnet, efendim 1 mezhepte ise ker, kerahatle caizdir. Malikilerde kerahatla caiz, diğer 3 mezhepte sünnettir. Evet. 45 dirsekleri takriben 4 parmak geçinceye kadar birinci yıkayışın üzerine 2 daha ilave ederek yıkamak. Az önceki gibi efendim bunu üç kere yıkamak yani o birincisi birinci birinci kez yıkamak farzdır dirsekleri ikinci kez de efendim üçüncü ikinci iki, üçüncü kez de sünnettir yani o iki üçüncü kez de yıkadığı takdirde de dört parmak geçinceye kadar bunu yıkayışı nedir yine efendim malikilerde mendup diğer üç mezette ise sünnettir 46 başı bir kere meshetmek 4 dört farzdır bunun miktarı nedir Hanefilere göre başın dörtte biridir. Şafiilere göre başın bir cüzüdür. Maliki ve Hanbelilere göre ise başın tamamıdır. Bakın burayı hiç unutmayalım. Bu mesela farz yani bu mezhetmenin miktarı ne kadardır? Bu mezhetme dört mezhebe göre de farzdır. Miktar ne kadardır? Hanefilere göre başın dörtte biridir. Şafiilere göre başın bir kısmıdır, bir cüzüdür. Malikiler ve Hanbelilere göre ise başın tamamıdır. Yani tam, tam, kap, tamamen kaplama. Nedir bu dört mezhepte de farzdır. 47. Kulakları meshetmek han Hanbelilerde farz, diğer 3 mezhepte sünnettir. 48. Kulakların meshi için suyu yenilemek Hanbelilerde sünnettir. Diğer mezheplerde bir sıkıntı yok. 49. Yaş olan küçük par parmağı kulak deliğine so sokmak Hanefilerde sünnettir. 50 Kulakların meslini tekrarlamak Hanefilerde Hanefilerle Şafilerde sünnet olup diğer 3 mezhepte ise diğer 3 mezhepte ise mekruhtur. Yani Hanefiler, Malikiler, Hanbeliler efendim kulakların meslini tekrarlamak mekruh saymışlar. Şafilerde sünnet demişler. Evet. 51 ayakları küçük topuklara kadar bir kere yıkamak 4 mezhebe göre farzdır elleri küçük topuklara kadar bir kere yıkamak dört mezhebe göre fazlidir. 52 Ayakları sağ aya yıkayarak yıkamaya başlamak Hanefi ile Malikilerde mendup Şafii ile Hanbelile'de ise sünnettir. Gençler burayı dinleyin. Gençler burayı dinleyin. Evet. 53 Küçük topukları yıkarken baldırdan yıkamak Üç mezhepte sünnettir. Hanbeli ile Malikilerde ise kerahat da caiz. Yani topun üstünden baldır topun üstünden yani o da aynen şey gibi efendim kol dirsekler gibi dört parmak geçmek evladır yani. Ayakları yıkarken birinci yıkayışta iki daha ilave iki defa daha ilave ederek yıkamak bu yine efendim Malikilerde mendup diğer üç mezhepte ise sünnettir. Evet. 55 Bu dersler biraz sıkıcıdır. Hakkınızı helal edin. Ee, şimdi bunu tamamlayalım inşallah. Artık bu abdest konusu bu şekil burada şey olmuş olur. Evet. 55 Eğer ayak parmakları ayakları yıkarken su ulaşmış ise ayak parmaklarını hilallemek Ham, malikilerde mendup, diğer üç mezhepte ise sünnettir. 56. Yıkamada parmak aralarına su ulaşmamış ise parmak aralarını, ara, aralarının arasını hilallemek dört mezette de farzdır. Not: Ayak parmaklarında hilallemenin keyfiyeti yani nasıldır? Ayakların parmaklarında her iki parmak arasına sağ ayağın küçük so, küçük parmağından başlayıp Sol ayağının küçük parmağından bitirecek şekilde sol elin küçük parmağını ayağın altında koymaktır. Evet. Bu nedir? Bu da dört mezhette parmak yıkamada parmakların arasına suyu ulaştırmak nedir? Farzdır. Dört mezette de. 57. Uzuvları yıkarken önden başlamak. Hanbeli Malikilerde mendup diğer üç mezhette sünnettir. Not bu yüzü yukarı yukarıdan aşağıya doğru elleri parmaklarından dirseklere doğru yıkamak başı tüy bitim yerlerinde yukarıya doğru mesetmek ayakları parmakların uçlarında yumru mafsal kemiklerine doğru yıkamak suretiyle olur bunun keyfiyeti de böyle yani yapılışı evet 58 azaları Kur'an-ı Kerim'de geldiği tertip üzere yıkamak. Kur'an-ı Kerim'de geldiği tertip üzere yıkamak. Hanefi ve Malikilerde sünnet olup ha Şafii ve Hanbelilerde ise farzdır. 59. Abdest alırken azaları sekte vermeden peşi peşine aceleyle yıkamak. İki mezhepte sünnet iki mezhepte farzdır. Yani Hanefi ile Şafii'lerde sünnet Maliki ile Hanbelilerde ise farzdır. Peş peşe. 60. Azaları yıkarken olmak yine Malikilerde farz olup diğer 3 mezhepte ise sünnettir. 61. Abdest azalarını yıkarken Hanefi yıkarken sünnetle sabit duaları okumak Hanefilerde mendup diğer 3 mezhepte ise sünnettir. 62. Abdest esnasında konuşmamak Hanefilerde mendup diğer 3 mezhepte sünnettir. 63. Abdest esnasında konuşmak dört, me dört mezhepte de mekruhtur. Konuşmamak sünnet, konuşmak mekruhtur. 64. Abdest suyunun sıçrattığından korunmak Hanefilerde mendup, diğer 3 mezhepte ise sünnettir. 65. Abdest alınan yerin temiz olması Hanefilerde mendup, diğer 3 mezhepte ise sünnettir. 66. Abdest suyunun kalanından kıbleye dönüp ayakta su içmek Hanbe, Hanefilerde mendup Diğer 3 mezhepte ise sünnettir Evet 67 Abdestten sonra 3 defa Kadir Suresini okumak Hanefilerde mendup Diğer 3 mezhepte ise sünnettir 68 helada abdest almak 4 mezhepte mekruhtur 69 Suyu kullanırken israf etmek 4 mezhepte mekruhtur 70 yıkanan yerleri 3'ten fazla yıkamak Dört mezhepte mekruhtur. Yetmiş bir. Oruçlunun mazmaza istinşakta mübalağa etmesi dört mezhepte mekruhtur. Çünkü suyu ağza kaçma ihtimali var. 72 iki. Abdest sünnetlerinden birini terk etmek dört mezhepte de mekruhtur. Evet. Şimdi metinde geldik. Efendim saatimiz de doldu. Şurada metindeki soru, soru ve cevabı okuyoruz. Başka bir konuya inşallah geçeceğimiz için bu abdest konusu bitiyor. Şimdi metinde biz bunların teferruatını okumuştuk diğer mezheplerde. Sadece metindeki efendim soru cevap üzerine duracağız. Madde 128, birinci kitap, altıncı bölümün soruları ve cevapları. Abdesti bozan şeyin, şeylerin hükmü soru 27. Abdesti bozan şeyler kaç tanedir ve nelerdir? Cevap 27. Abdesti bozan şeyler 6 tanedir. Biz bunu diğer mezheplerde onların önce ilk başta bu efendim konunun başındayken bunları okumuştuk. Tekrarlamaya gerek yoksa da metinde geçen şeyi okuyorum. 1. Ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. 2. Makadını iyice yere yerleştirip yapıştırmadan uyuması. 3. Hastalık ve sarhoşluk sebebiyle aklının gitmesi. 4. Gerek erkek ve gerekse kadın her ikisinin elleri tenleri bir arada perde olmadan birbirlerine yabancı olanlara değmesiyle her ikisinin de abdestleri bozulur. Biz bunun teferruatını efendim önceki derslerde okumuştuk. Hangi mezhepte nasıl olur diğer mezheplerdeki bunları durumu nasıl olur biz onları okumuştuk. Beş insanın elinin içi tenasül uzvuna dokunması altı. İnsanın dübür halkasına, elinin iç tarafına dokunması abdesti bozar. Gavri cedide göre, yeni görüşe göre, eski görüşe göre bozulmaz. Hitamuhu misk ve fî zâlike fel Onun sonu misktir. Bundan imrenecekler imrensin. Mutafifin Suresi Ayet 26. Evet, bir dahaki Dersimiz Allah nasip ederse inşallah 129. maddede 1. kitabın 7. bölümün Arapça metnini okuyacağız. Efendim orada başlamış olacağız. O da ile ilgili olacak inşallah. Bir dahaki efendim ömrümüz yeterse orada başlayacağız. evet sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لشأن كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين وأصلها لشأن كله لا إله إلا أنت اللهم إن نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات